ee, biz yaklaşık 17 gündür ben buradayım ee, ve sokağa çıkma yasağı var burada. Ee, şimdi o, o, biraz belki uzun olabilir 17 günü anlatmak o kadar kolay bir şey değil ama. Ee, şimdi ilk buraya geldiğimizde geldiğimiz gün öğretmenlere bir mesaj çekilmişti ve bu mesajda geçici görev için hemen terki bugün akşama kadar terk edin diye bir mesaj çekilmişti ve bu mesajlar neredeyse kentteki bütün öğretmenler panik halinde çıkıp gittiler buradan. Açıkçası küçücük çocukları yalnız bıraktılar, öğretmensiz bıraktılar. Bu yönlü cizlenin tepkileri de oldu. Bunun, bundan hemen bir gün sonra yasak başladı. Sokağa çıkma yasağı gece işte 23.00'da başladı ve bu yasağın başlaması fila beraber e, bin kişilik asker polis ve korucular e, açıkçası şöyle e, bir şey, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir savaş seferi seferi başlattığı e, şekildeydi çünkü 10.000 bin asker e, basit bir şey değil sivil bir halka yönelik 10.000 asker, e, bin askeri sefere çıkart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 E, i̇letişim e, Neredeyse e, artık Bitmek üzere birçok aileyle e, iletişimler kesilmiş Aileler e, mahallelerde Bulunanları merak ediyorlar Çünkü e, birçok ev e, Özellikle tarif edildi Biliyorsunuz bir süre önce e, e, HDP dersi Milletvekili Ali Can Önlü Bir e, önerge sunmuştu Ve çökertme planı mı Diye ee, aslında o çökertme planındaki maddeleri tam da e, uyan şeyler oluyor burada mesela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 Biraz şeyden de bahsetmek istiyorum yaşam koşullarından da biliyorsunuz kış olduğu için ısınma sorunları var elektrik olmadığı için birçok insanda ısınma problemi yaşıyor ancak mahalleli şöyle bir e, formül geliştirmiş, e, işte e, odun sobaları yakarak e, yüzlerce kişi o odun sobaların etrafına toplanıyor ve orada ısınıyorlar. Yine yemekler e, odun e, odunların üstünde tencerelerde yapılıyor, toplu olarak dağıtılıyor. E, özellikle ba sokaklarda birbirine ulaşmaya çalışan insanlar var böyle birbirine ulaşarak yemeklerini her şeyini paylaşarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Tam bir komünel yaşamdan bahsedebiliriz burası için. Özellikle iletişimde sorun yaşadık. Keskin nişancılara hedef olmamak için bazı aileler Duvarlarında böyle şey, duvarlarını evler arasındaki geçiş duvarlarını, evlerin duvarlarını yıkarak birbirlerine gidip gelip dayanışma içerisinde oluyorlar. Ve Cizre'yi terk etmek istemiyorlar. Yani Cizre bizim toprağımız, evimiz, yurdumuz biz nereye gideceğiz? Zorlan bizi göçertmek istiyorlar diyorlar. Biz de buradan çıkmayacağız gerekirse. Bodrum katlarında yaşarız.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 E, asker polis e, tarafından kuşatılmış durumda. Asker polisler orada e, devlet hastanesinin içinde uyuyor, yemekhane olarak kullanıyor, e, gece gündüz orası bir üst olarak kullanılıyor, panzerler bahçesinde biliyorsunuz uluslararası sözleşmelere göre hastaneler askeri güçler tarafından kullanılamaz ancak Cizre'de durum farklı hastanelerde okullarda şu an askeri üs olarak kullanılıyor bu kadın şunu ifade etmişti ben gitmeyeceğim hastaneye çünkü orada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 Red ederek burada yaşamaya devam edeceklerini söylüyorlar. Bu yüzde otuzluk nüfus da şöyle ifade edebilirim. Özellikle köylere giden aileler var. Cidre'nin köylerine giden aileler var. Çocuklarını, küçük çocuklarını oralara göndermişler. Geri dönmek üzere gitmişler açıkçası. Çocukların güvenliği için yasak boyunca orada kalmalarını uygun görmüşler. Ama hala yani girdiğimiz her evde 30 kişi, 40 kişi, 50 kişi evet. bulunuyor ve çok ciddi bir nüfus var bizde de bu nüfusa her gün saldırılar gelişiyor tekrar bağlantı kurmak üzere kolaylıklar dileriz, çok teşekkürler Asya Tekin verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim, İyi yayınlar evet Asya Tekin Jinha Haber Ajansı muhabiri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 yaşamaya dirençli olduğunu da belirtti. Büyük ölçüde de Bodrum katlarında yaşandığına dair. Arada da silah seslerinin top mernisi olduğunu tahmin ettiğimiz bazı patlamaların infilakların ve otomatik makineli yer otomatik silahların sesleriyle Tırnak içinde bezenen bir mülakat yaptık kendisiyle. Durum bu şekilde. Açık